Ağuzz bilya, inna şeytanı Raja, Bismillahi r-Rahmani r ve nesainuhu, ve neslafulu, ve ağuzz bilya, in shurur anfusuna ve msiyat amadına, men yethilah, falah ve men yudlil falah hadiyla. Ve eşhedu inna ilahi llaahu waheedu la shirkila, ve eşhedu inna muhammadan abduhu ve rasuluh, amma bath. Fina istaqal hadis kitabullah, ve khair alhadihi muhammadin sallallahu ala sallam. Üçüncü ve ve ders isim tamlaması isim tamlaması iki isim yan yana getirilerek oluşturulur bu iki isim arasında mülkiyet ve bağ olduğunu gösterir türkçede isim tamlaması tamlayan ve tamlanan olarak ikiye ayrılır mesela peygamberin kitabı cümlesinde olduğu gibi. Bu cümlede birinci kelimeye tamlayan, ikinci kelimeye tamlanan adı verilir. Yani peygamberin kelimesi tamlayan, kitabı tamlanan. Arapçada isim tamlamasının ilk elemanına yani tamlananına mudaf, ikincisine de tamlayanına da mudafın ileyh denilir. Burada mudaf, mudafın ileyh ile ilgili dört tane dikkat edilmesi gereken temel kural var. Mudaf yani tamlanan kesinlikle elif almaz. Ee, biz burada mesela e, örnek cümleyi Türkçe verdik ama mesela peygamberin kitabı. Kitabın nebiyyi. Mesela burada kitap, bunun mudafı tamlananı. Kitap burada bakın nekre. Elif almaz fakat almış kabul edilir. Mudaf, yani tamlanan, elif almış, kabul edildiği için kesinlikle teminli olmaz. Kitabunin nebi değil de, kitabun nebi, yani nasıl nekrelerde temin almıyor, burada da böyle. Üçüncüsü, mudafun iley, yani tamlayan çoğunlukla elif alır. Mesela kitabun nebi cümlemizde, en nebi kelimesi elif lahm'dı. kendisine izafe edilen, şey, mudafın ileyh daima esreli olmak zorundadır. Yani tamlanan, tamlayan daima esre. Mesela kitabın nebiyyi. İsim tamlamasında mudafla mudafın ileyh arasına işaret isimleri dışında hiçbir kelime girmez. Yani edatlar girmez ama işaret isimleri girebilir. Mesela Kitab-ı Hazen Nebi. Bu peygamberin kitabı gibi veya bunun gibi yani o işaret isimleri girebilir ama e, fi, işte bi bunun gibi edatlar girmez. Yani işaret ismi olarak e, bu kitabı mesela edatlar değil de bu tip işaret isimleri girebilir. Mudafın ile Elflamlı geldiği zaman isim tamlaması marife kabul edilir. Elflam almış kabul edilir. Mesela burada işte benzer örnek var. Kitabur Rasuli. Kitapta verilen örnekte. Kitabur Rasuli. Bakın kitap kelimesi Nekre lam almıyor ama eliflam almış kabul ediliyor, o yüzden temin almıyor. Kitabur Rasuli, Rasul kelimesi eliflamlı ve harekesi esre, mudafın iley olduğu için. Kitabur Rasuli, yani Rasul'in kitabı, bu belirli. Medine'tun Nabi'yi, Peygamber'in şehri, cümlemizde de aynı şekilde Medine, e, nekre gelmiş. Ennebi marife. Isim tamlamasında muzafın harekesi cümledeki yerine göre değişir. Mudaf mudafın ileyh diyoruz ya. Mesela kitab-ı de kitap mudaf. Yani kitabın harekesi cümledeki yerine göre değişir. Rasul, er rasul, onunki değişmiyor. Onunki mudafın ileyh olduğu için esre daima Mudafın İleyhin harekesi ise daima esri olur. Mesela bakın, bir fiil cümlesi örnek verilmiş. Dehale Medine'ten nebiyi nebiyyi. Dehale girme fiili. Medine, burada mef'ul olduğu için üstün alıyor. Medine bu cümlenin mudafı. Dehale Medine'ten ten nebiyyi. Nebi ise esreli. Yani Mudafın İleyhi daima esreli olduğu için onun harekesinde bir oynama yok. Sadece aslı Medinetun Nebi'yi olan kelimemiz, dehale fiilinin mef'ulü olmasından dolayı Medine kelimesi dehale Medineten Nebi'yi oldu. Yine altta da e, min harfi cerri gelmiş mudafın önüne. Min harfi cerri geldiğinden dolayı Medine kelimesinin harekesi esri oldu. Min Medinetin Nebi'yi Min Medinetin Nebi'yi Evet, yani Mudaf'ın önüne gelen edatlara göre veya amillerin etkilemesine göre Mudaf'ın harekesi değişiyor ama Mudaf'ın ileyhin harekesi daima esri. Zincirleme isim tamlaması da en az üç ismin yan yana gelerek tamlama yapılmasıyla olur. Ortadaki isim aynı anda Mudaf ve Mudaf'ın lehittir. Yani ortadaki isim hem Mudaf hem Mudaf'ın iley. Baştaki tek başına Mudaf. Ortadaki ilk mudafın, mudafın ileyhi ama ikinci mudafın ileyhin mudafı. Bu şekilde. Bu isim temvinsiz esre olur ortadaki ve eliflam almış kabul edilir. Bakın örneğe. Beytu şeyhil medineti. Aslı beytu şeyhin. Beytuş şeyhi. Beytuş şeyhi. Yani ilk mudaf mudafın İleyh cümlemiz Beytuş şeyhi Şeyhin evi Sonra şeyh kelimesi tekrar mudafın Mudaf olacaksa Hem mudafın İleyh hem mudaf olacağından Elflam kalktı Hareketsiz esre olarak kaldı Çünkü ilk mudafın mudafın İleyhi mudafın İleyh her zaman esreli Beytu şeyhil Medineti Yani şehrin Şeyhinin, yaşlısının evi. Yani burada iki tane müdafı şöyle gösterecek olursak. Beytu şeyhi, şeyhul medineti. Biz bu iki müdafı birleştiriyoruz. Beytu şeyhil Medinet. Şeyhin elflamı kalktı. Beytu şeyhul medineti. Yani burada hem el medine kelimesi, hem şeyh kelimesi, mudafın ileyh olduğu için harekeleri esre. Ama ilk baştaki beyt kelimesi, mudaf olarak kalmaya, tek başına mudaf olarak kalmaya devam ediyor. Diğer örnek, meliku yevmit Yevmit dini, melikul yevmi. Birinci mudafımız, mudaf mudafın ileyh cümlemiz. Melikul yevmi, yani el yevm kelimesi, elif lahamlı, harekesi esre, melikul yevmi. Sonra mut dini. bak burada yev nekre gibi gözüküyor. Elif Fakat mudaf olduğu için elif lahımsız. Elif almış gibi işlev gördüğünde bunun tenmini yok. Sadece yevmu. Yev mut dini. Biz şimdi bu iki e, mudafı birleştiriyoruz. Meliku bak bunun hareketinde bir değişiklik yok. Tek taşlamızaf çünkü. Meliku yevmi bak yevm kelimesi de aslında mudafın iley, Fakat Eliflamı düşmüş bir mudafın iley. Çünkü aynı zamanda e, mudafın ileyken diğer kelimenin mudafı. O yüzden eliflağımı düşmüş. Meliku yevmit dini. Hem yevm kelimesi hem eddini kelimesi esreli. Din gününün sahibi, hükümdarı. İsim sıfat tamlaması. İsim tamlamasında mudaf ile mudaf'ın ileyh arasında hiçbir şey girmez. İsim tamlamasında mudaf ile mudaf'ın ileyh arasında hiçbir şey girmez. Bundan dolayı bütün sıfatların isim tamlamasından hemen sonra gelmeleri gerekir. Bunu özellikle kalın harflerle belirtmiş kitap. Yukarıda şimdiye kadar bahsettiğimiz mücerred isim tamlamasıydı bu sefer sıfat sıfat da giriyor içerisine isim sıfat tamlaması bütün sıfatların isim tamlamasından hemen sonra gelmeleri gerekir. Yukarıda isim tamlamasına bakın şimdi Beytuş Şeyh'i değil mi? Beytuş Şeyh'i buna bir sıfat girdiği zaman sıfat sonuna gelecek mesela burada benzer bir cümle kurulmuş Beytul Melik'il kebi Ruh. Harekemiz ne oldu? Ötre oldu. Buradaki ötre neyi ifade ediyor? Bu sıfatın evin sıfatı olduğunu gösteriyor. Eğer sıfat Melik'in sıfatı olursa? Esre gelecek. <gülüyor> Anlaşıldı mı? Yani buradaki e, sıfata koyduğumuz harekeyle bu sıfat mudafa ait, mudafın ileyhe mi ait bu harekeyle bunu belirliyoruz. Yani beytu bak harekesi ötre. Aslı neymiş demek ki el beytul kebiru. El beytul kebiru sıfat tamlamaz. El beytul kebiru. Fakat beyt kelimesini biz burada mudaf vereceğimiz için elif gitti, harekemiz kaldı. Beytu. Elif gibi, almış gibi kabul edeceğiz. O yüzden teminsiz. Beytu. Beytul kebiru dediğimiz zaman ne olurdu? Büyüğü nevi olurdu. Beytul kebiru aslı. El beytul kebiru. Elif düştü. Araya mudafın ile girdi sadece. El meliki. Beytul meliki. Yani kralın evi. Beytul Melik'i kralın evi. Peki bu ev nasıl bir ev? Büyük bir ev. Büyük bir ev diyeceğimiz zaman bu sıfatı hemen kraldan sonraya bırakıyoruz. Beytul Melikil Kebiru diyerek harekemizi ötre belirterek ötre harekeli olan mudafımıza yamıyoruz bu sıfatı. Yani kralın büyük evi. Beytul Melikil Kebiri dediğimizde yani esreyi ötreden şey, ötreden esre çevirdiğimiz zaman hareketi, bu sefer bu krala dönüyor. Çünkü esre hareketi krala ait. O zaman el melikul kebiru, bu sıfat tamlamasının e, mudafın ileyhi olmasından dolayı esrelenmesi şeklinde gelecekti bu. Yani krala nispet ettiğimiz zaman, dört şeyde uyum olması gerekiyordu ya isim tamlamasında, şey, sıfat tamlamasında, sıfat mevzuhta. El-Melik kelimesi Beytun'un mudafın ileyhi olduğu için harekesi esre oldu. Onun, onun harekesi esre olunca dört şeyde uyum sağlayacağından sıfat, Melik kelimesine aynen dört şeyde uyum sağlayacak. el var, erkeklik, dişilik var. İşte tembin olayı aynen intibak eder. Harekede de aynen intibak eder. O zaman Beytun melik Kebiri dediğimiz zaman büyük kral nevi demiş oluyoruz. Ama Beytul Melik'il Kebiru dediğimiz zaman kralın büyük evi demiş oluyoruz. Aşağıda zaten e, o farklılığa işaret etmiş diğer bir örnekte. Hocam araştırdığınızı yazı okuduğunuz zaman biz Allah'a saygı vereceğiz. Eğer e, cinsiyetler eşitse çok zor. Öyle bir yani o tamamen senin takdirine kalıyor. Yani hareketsiz olduğunda genellikle bu tip şeylerde hareket belirtme ihtiyacı duyarlar. Yani her şeye hareket koymazlar Araplar ama bazı şeylere hareket koyarlar bunun gibi zor olan şeylerde. Bu biraz takdire kalabiliyor yani. Zaten ileride sanki öyle bir örnek gelecek diye hatırlıyorum. Mudaf da, mudaf tamlamada Evet sıfatlar dört şeylerinde mefsuplarına tabidirler. Onu daha önceki derste işlemiştik. Mudaf tamlamada Esre gelmişse Mudafun ileyh ile ile hareke aynı olmuştur. Yani Beytul Melikil Kedir ifadesinde ikinci örnekte olduğu gibi bu cümle içinde bir karışıklığa sebep olabilir. Sıfat yine dört şeyde mevsufuna, ismine tabidir. Mesela bakın. Asıl karışıklık bu örnekte. Fi Beytil Melikil Kebiri. Asıl karışıklık burada. Hepsine uyar şimdi sıfat. Şimdi fi harfi cer olduğu için beyt kelimesini esreli yaptı. Fi beyti. Beytil meliki, fi beytil meliki, bu mudaf mudafinliyle burada bir problem yok. Ama el ismi, hangisinin sıfatı şimdi? Yani beytinki diyemiyoruz. Yani beytinki diyebiliriz. Beytinki desek, herkesi uy uyacak, uyuyor. Meliki de diyebiliriz. İşte karşılık burada. Burada kralın büyük evinde veya büyük kralın evinde e, burası bir muamma yani böyle bir karışıklık gayet normal. De... Tabi yani eğer devamı başı sonu olan bir cümle ise bir kurgunun devamı ise buna işaret eden gerekçeler bulunabilir. Ama böyle bir şey yoksa bu cümle e, tam bir muamma iki şekilde tercüme edilebilir. Evet e, burada şey yaparak tablo çizerek bunu gösterir. Mesela Beytul Melikil Kebiru ve Beytul Melikil Kebiri de renklere dikkat edin. Mesela yukarıdaki tabloda kralın büyük evi diyeceğimiz zaman Beytul ve Kebiru yani bu harekeler birbirine uyuyor. Aşağıda da Beytul Melikil Kebiri de bakın eselenmiş harekeler. Krala uyuyor. Fakat eğer başına fi gelirse e, bu tamamen belirsiz bir hale geliyor. İsim cümlesi, sıfat tamlaması, isim tamlaması bunları da bir tablo şeklinde göstermiş. Mesela isim cümlesinde müpteda ve haber vardır. E, yani müpteda, özne, haber, yükle isim cümlesinde. Özne ve yükle. Fiil cümlesinde de e, böyle. Fakat burada isim cümlesi ele alınıyor. Müpteda bakın marifedir. Elif lamlıdır. Haberde nekre olur. Örnek vermek gerekirse isim cümlesinde. el kitabı kebirun. Haber. Sıfat ama haber bu. Yani kitabın büyük olduğunu haber veriyoruz. Kitap büyüktür. Kitabın kebirun deseydim büyük bir kitap demiş olacaktım. Bu haber değil bak. Ama el kitabı kebirun dediğim zaman, aradaki fark sadece müptedamız. Eliflamlı marife. Haberimizde nekre. Kebirun. O yüzden teminli. Ve eliflamsız. Kitabı el kitabı kebirun. Kitap büyüktür. Yani dirdir, tırtır. Bunlar haber belirten cümlelerimiz. El kitabı kebirun dediğimizde büyük kitap. Kitap büyüktür diyoruz. Kitabın kebirun veya el kitabun kebiru. El kitabul kebiru dediğimiz zaman büyük kitap diyoruz. Yani burada bir yargı yok, haber yok. <gülüyor> Sıfatlama var sadece, vasıflama var. Sıfat tamlamasında sıfat nevsuf. Ee, mevsuf marife, elflamlıdır. Mevsuf nitelenen şey. Yani kendisi hakkında sıfat belirtilen şey. Mesela yukarıda geçen kelime de elmelik kelimesi. Veya beyt kelimesi de olabilir değil mi? Beyt mudaf olduğu için eliflamsızdır burada mesela. Mevsuf normalde marifedir, elflamlıdır, sıfat da marifelidir. Eğer mevsuf nekre ise sıfat da nekredir. Fakat Mudaf nekre oldu diye mudafa verilecek sıfat nekre olmuyor dikkat edin. Mesela el Beytul Melki Kebiru dediğimiz zaman el kebiru evin sıfat olmasına rağmen elif kalkmadı. Neden? Çünkü Beyt kelimesi mudaf olduğu için el Elflam. zıamı e, kalkıyor ama elif gibi vazife görüyor. Evet. Mevzuf <gülüyor> nekre ise sıfattan nekredir. İsim tamlamasında mudaf mudafın iley yani Türkçe karşılığı mudaf mudafın ileyin isim tamlaması e, mudaf eliflam ve tembin almaz mesela yukarıdaki beyt ukelimiz eliflam almış kabul edilir ama eliflam almaz dolayısıyla tembinde almaz mudafın iley marifelidir eliflamlıdır ve esredir evet burada kelimelerimiz verilmiş. Fiiller, isimler, sıfatlar olarak bunları sizin çözmeniz gerekiyordu. Alıştırmaları yapmış olmanız gerekiyordu. E, Arapça karşılıkları istenen kelimeler. İlki Allah'ın arzı. Yani bu dersin, e, bu derste işlenen şeye göre Allah'ın arzı. Nasıl bir cümle? Ardullahi. Ardullahi. Evet, Ardullahi. Allah'ın arzı, evet. Allah'ın bahçesi, cennet kelimesi kullanılabilir burada. Cennetullahi, Ardullahi, cennetullahi bu şekilde. Resulün evi, Resulün şehri. Beytur Resulü. Resulün şehri. Medine Tur Resulü. Evet, Medine Tur Resulü. Yani mudaf mudafın ileyhin kalıplarına birebir uyuyor. Adamın şehri Medine Tur Raculi. Medine Tur Raculi. Kralın karısı için. Tur bu şey. Lim li ze tur tul tul melike. Li ze tur melike. Yanmış. Lim rafil melike. Li dumra melike. Evet, i̇mra evet. İmra yı i̇mra yı evet. li harfi cer olduğu için imra kelimesini esre, esre yaptı yani zevce de kullanılabilir li zevcetil meliki e, fakat yanlış şurada zevcenin harekesinde li'yi koyduğun zaman harekesi esre olur harfi cerdir çünkü li li zevcetil meliki öyle olması gerekir kadının bahçesinden Min yanlış İmra'ı min Min mi Min Min hadikat-i imra'ati. Yanlış. hadikat Min Geçtiğimiz derste imra kelimesinin marifeli halini söylemiştik. Nisa. Değil, o çoğu. Çoğu. Mere. İmre. Maret. Elflamlı El, el yani. Min hadi Min hadi Min hadi Maret. şeyli Elflamlı olacak ya. Min harfi ciro olduğu için min hadi veya min cenneti. Min cennetil. mer'ati. El Mere İmranın elflahımlısı. Öyle kelime çok mu? Arada bir çıkıyor işte. Yani. Evet. <gülüyor> Kadının kız çocuğu. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kafanız çok karışmış. Bin kurbanın. Ha. Önce kız çocuğunu söyleyeceğiz sonra kadına nispet edeceğiz. Yani bin tul Berat. Hayır. Kadının kızı, kız çocuğu. Muhammed'in oğlu. İbnu İbnu Muhammed hanım derdi. İbnu Muhammed. İbnu Muhammed. Rezan almıyor demiyorsun. Özel isim. almış gibi yani müdafın ileyhi olduğunda problem yok İbnu Muhammedin yaşlı adamın efendisi efendiyi vermiş mi bu Seyyid de Rab olur Seyit olur Rab olarak mıymış burada kral sahip diye şey yapmış olur yani Seyyid de olur Rab da olur burada Yaşlı adamın efendisi. Çözdünüz mü alıştırmaları? Yok. Alıştırmaları çözdünüz mü? Yazdığınızdan bakın. Başlıyor. Şimdi burada sıfat giriyor Yani yukarıdaki cümlelerden Ekstra olarak sıfat girecek sadece Önce Rabbi alacağız Sonra adam gelecek Sonra adama sıfat vereceğiz Rabbur racu Rabbur Rabbul Racili Racilil racilil Rabbur kebirati kebirati <gülüyor> <gülüyor> Erkek erkek sıfatı kebir. Rabbur raculil kebiri kebiri şeyhi Şeyh <gülüyor> olmaz burada. Şeyh ya tek başına kullanırsın. Evet. Ahmet'in kızı. Bintu Ahmet, Ahmet, Bintu Ahmet'e olacak. O şey, Hayır e, Musalif. Evet değil Ahmet Ahmet mi? Ahmet'e mi? Ahmed'e. Yani temin almıyor, üstünle hareketleniyor Gayrı Musalif'te. Kralın şehri. Evet. Eee tercüme edilecek kelimeler, Hı. cümleler. Birincisi Tayyar. Ne? Açık terkmeme edecek. Hareke hareke düzgün yapacağım. Bu nazar <gülüyor> terbiyemiz. İsmi'l binti. İsmi'l binti. Manası? Kızın ismi. Kız çocuğun ismi. Evet. Melikul Ardi. Selamünaleyküm. Yeryüzünün kralı. Aleykümselamün aleyküm. İsmail Avuç. Veled. Veled. Veledtin. Merhati. Hangi amil veledi esreledi? Facer yok hocam Veledur Merhati Evet Fevzi dört Beş Evin sahibi, Evin sahibi. Selahattin altı Kitabın mı yok? Kitap, kitabın mı yok senin? Senin mi yok? Ee, çözmedin mi sen? Niye niye çözmüyorsunuz? Olur mu? Çözüp geleceğiz. Buradan naşılmayanları halledeceğiz. Dersi evde mi yapılıyor? Tabi bu alıştırmalar evde yapılacak. Yani. Geçen hafta bu ders az olduğu için Böyle. Normalde her dersi verdikten sonra alıştırmaları öbür haftaya çözmüş olarak gelmiş olmanız gerekiyordu. Bu hafta böyle dedik. Ders kısa olduğu için alıştırmaları da yapıp gelin diye. <gülüyor> <gülüyor> Libnir raculi. <gülüyor> <gülüyor> <Hele>. Manası adamın <gülüyor> oğlu için. Adamın <gülüyor> oğlu için. Li için. <gülüyor> Libnir Libnir, Libnir, Libnir, evet, Libnir-Raculi. Yedi, yaz. Yes. Şeyhul Medine. Manası? Şehri? Yaşlısı. Yaşlısı. Fi kitabir rasuli. Rasuli. Fi kitabir i rasuli. Rasuli. rasuli ki kitab-ı resuli ki kitab-ı kitab-ı bir resuli manası manası eee kitabı ya yani da yok resul kitabı resulün kitabında veya Resul'ün kitabı için. Bu manada gelir. Veya Resul'ün kitabı hakkında. Bu manada gelir. 9. Cennetullahi Allah'ın cenneti. Evet. Arapça'ya çeviriniz. Çocuğun, efendisinin evi buraya yakındır. <gülüyor> İlk önce burada cümlemiz ne cümlesi? İsim cümlesi. İsim cümlesi. Haber cümlesi. Bu da bu da bunu iyi yapacağız. Başka nasıl? Çocuğun evemiz. B two koydum başa. B two koydum evet. B two e, şuradan. Rabbul veladhi. B two Rabbul veladhi. Rabbil. Rabbil veladhi. Burada two burada ya. Rab biraz buraya Şeyi kaçıyor. Yani çok oturaklı bir şey kaçmıyor. Beytu Seyyidil veledi. He. Beytu Seyyidil, Seyyid. seyyidil veledi. Ee, min. Ne min? Çey pardon, yazında. Gar min hunak. Evet. Garibetun min hunak. Güzel. Saale buluyor. 2 Hocam Evin adı ne? Çocuğun garip mi? Çoğulun efendisi nevi Olsa gerek, evet. Değil. Yani bet tekil Be, yani, değil. Değil evet qaribun min huna olması lazım 2 İlyas Allah'ın peygamberi büyük kralın şehrine gitti. Ne cümlesi? Fiil cümlesi. Fiil, Fiil cümlesi. O halde fiille başlayacağız. Yani zehebe'yi öncelikle başa koyacağız bir. Zehebe gitti. Kim gitti? Fiilden sonra faili koyacağız. Allah'ın peygamberi yani vehebe vehebe Resulullah'i Nebiyullah'i veya vehebe Nebiyullah'i min min değil. İla olabilir. Yukarıda bak ilahi vermiş harfi celller arasında. <gülüyor> İlyas çözüyor İlyas çözüyor Ben de beraber çözüyor <gülüyor> Zehebe <gülüyor> Nebiyullahi Evet Büzel. Büyük burada sıfat Demek ki sıfatı sona koyacağız Şehir Şehir burada tamlayanımız Diğer değiştir tev, tev, İla Medine til. İla Medine İla Medine Melikil Melikil mi abi? Melikil. Melikil. Melikil, melikil. Melikil. Melikil. Melikil. Melikil. melikil Kebiri Yo, Melikil mudafın dolayı İla Melikil Kebiri İla Evet, ila geldiği Barışı, için hepsi iyi, iyi oldu. Zaten zaten ila gelmeseydi de kebiri olacaktı. Çünkü sıfat kralı yani büyüklük sıfatı kralın. Evet. Melik de mudafun olduğundan dolayı, esre olduğundan e, kebir sıfatımızın da harekesi esre olacak. olacak. Medine mudaf. Yani İlah olmasaydı Medine tul Melikil Kebiri yani büyük kralın şehri. Biz bu yazdığımızı Arapça yazılmış olsaydı biz işimiz nereden çıkmayacaktık o zaman? Sifat nereye dönüyordu bilemeyecektik. Aynı evet. Ya, evet. Ya. evet. Uç. Selamünaleyküm. Adamın oğlu evde küçük bir kitap buldu. <gülüyor> <gülüyor> bu fil cümlesi Vecede Vecede'yi Vecede başa koyuyoruz Vecede oğlu O cepte vece. Adamın oğlu failimiz yani bulan adamın oğlu failimiz failimiz, failimiz yani mudaf mudafın değil i̇bn Raculi Vecede i̇bn Raculi Güzel Vecede, Rajuli. Rajuli. Ne buldu? Ne buldu? Burada küçük bir kitap Sarayı, Sıfat mevsuf edelim. Ve nekre Dikkat edin Kitaben Sagayram niye, niye Üstünlü harekeledik Belli bir kitap değil yani. Niye üstünlü harekeledik Nef'ul olduğu için Bulunan şey kitap Kitap bulunan şey olduğu için, yani meful olduğu için kitaben oldu ve nekre veriyoruz. Çünkü bir kitap diyor. Küçük kitabı demiyor. Küçük bir kitap diyor. Yani nekre bir kitap. O halde eliflamsız olacak. Kitaben. Sıfatı buna tabi olacak. Sagiran. Küçük bir kitap. Geriye kaldı zarfımız. Nerede buldu? Evde. Yani Arapçası? Filbeyti fil fil. Evde küçük bir Eliflamlı yani ev, Evimiz marife bir ev Yani evde şey diyor falan. Yani malum bir evden bahsediyor Bir evde demiyor da O yüzden Filbeyti değil Filbeyti diyoruz Evde küçük bir kitap buldu şey, Filbeyti şeyden sonra Sparta anlamasından sonra Olabiliyor musun? Yoksa soran mı olmalı? zarf zarf genelde sonda olur yani yani bir yer değiştirebilir ama yani bu işin kuralısı zarf sonda olur. O zaman yer orta olursa şeye de mesafe beyti kitaben sakıran diyebilirsin ama çok fasih bir şey olmaz yani. Fazl 4 güzel bahçe. Kralın karısınındır. El cennetul cemiletu li El cennetul cemiletul, yani sıfat mensuf. mensuf. El cennetul cemiletu ve bu Elif Lahamlı güzel bahçe. El cennetul cemiletu neymiş? Li limratil melike. Lim, limratil limratil, meliki. limratil meliki. Niye başta elbizde? Şimdi bu e, isim cümlesi. Haber cümlesi. O zaman müptedamızı öne koyuyoruz. Yani öznemizi öne koyuyoruz. Öznemiz ne? Güzel bahçe. Başa koyduk yani o yüzden. El cennet veya el hadikatul cemiletu Güzel bahçe. Limra'atil içindir. Li harfi cer olduğu için imra kelimesini olan imra kelimesini ne yaptı esreledi. Limra'atil. atil. Bu e, mudaf olduğu için e, elflam almış gibi kabul ediliyor. O yüzden temin almıyor. Limra atil meliki. İmra'atul meliki aslı. Limra atil meliki oldu. Li harfi cerinden dolayı. kralın karısının Hocam burada biz niye İmratil Meliki'yi başa almalıyız ki? Niye? Yani Sahip istedik, particili geldiği zaman bir faydalı adet yer değiştirildi. Yani. Öyle değiştirseydin ne olurdu biliyor musun? Vardır manası katardı. Fiil kullanılırdı. Kullanılır Lih kullanılırdı yine. İmratil Meliki El Cennetul Cemiletul deseydin kralın karısının güzel bir güzel bahçesi vardır olurdu. Bunu fiil de. Fi ile nasıl yapacaksın? Yani fi uygun düşmez. Yani fi, fi imraatil meliki deseydin mesela, kralın karısında yani kralın karısında buradaki zarfiyet e, uygun bir zarfiyet değil yani Arap dili açısından. Fi burada olmaz. Yani uygun düşmez. Limraati aynen başa getirirsen bu sefer e, haber cümlesine Çevirirsin vardır. Ama burada güzel bahçe kralın karısındır diyoruz. O yüzden güzel bahçeyi başaldık. Senin böyle yer değiştirerek verdiğin cümlede ise kralın karısının güzel bahçesi vardır olur. İsmaila beş Peygamberin şehri Mekke'ye yakındır. <gülüyor> Bu da haber cümlesi, isim cümlesi olacak yani hemen bu bu isim cümlesinin müttedasını bulacağız. Yani faili. Fail, yani yakın olmanın faili kim? ne yakın? Kim yakın? Peygamberin şehri. O zaman başa bunu koyacağız. Peygamberin şehrini kuracağız ilk önce. Mudaf mudafunley olarak. Peygamberin şehri. Tamam yok. medine medine Medine-Tün-Nebi'yi. Medine-Tün-Nebi'yi. Evet. Orada e, ondan sonrasında bir ekleme yapacağız mı hocam? Orada Medine Tun Nebi diyeyim. Orada da Garibi mi baş alacağız hocam? Karibe. O, Karibe. Çünkü Medine'nin sıfatı diş olacak. Evet. Mühendis olacak. Karibe Tun. Mekke. Tun. Mekke. Mekketi. Min <gülüyor> Mekketi. Mekketi. <gülüyor> Mekketen <miydi? gülüyor> Ya ya Mekkete diyeceksin ya ila Mekketi diyeceksin. Minde Mekkeden yakındır olur mi? O da olur. Yani minde olur. Yani kalıp olarak min Mekketi min Huna işte buraya buradan olmasına rağmen buraya diye manalandırılıyor. Min Mekketi de olur. Min Mekketin. Garibe Tun Mekke Tin Tin Tin mi Ti mi Mekke Gayrı Musarif mi Mekke'te olur o zaman Gayrı olduğu için Mekke'te Tayyar Altı Kadınının oğlu bir mü'mindir Kadının oğlu he ابن القاضي قدم Evet, cümlelerimiz burada kayıtlı. Tayyip kırmızı kalemle Ay, al eline, al eline <gülüyor> oku, harekele tercüme et. Baştaki bir, harf değil. <gülüyor> Sonra da gördüm, ben de diyorum. Ya, ya, ya. ya. ya, uyduydun ya. haraca. Ya haraca onu da uydurdun yani. Haraca olunca herifine de yapraç çık, değil mi? Bukhruç Bukhruç Aleyküm selam Cümlemiz fiil cümlesi Evet Evet Güzel. Tin. Kerçe bir. Evet. İki. Bir. niye ise yapmayacağım? bunu Şimdi burada ne manayı vereceğiz, ona böyle hareket <gülüyor> boyayacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> onu sen düşüneceksin. <gülüyor> burada bir zorluk yok, onu söyleyeyim yani. Hiç bir problem yok burada. Zorlanacak bir şey yok. O zaman onu daha sizin manayı çözerken yapayım. Tamam. Mil mi men? Mil. Mil. O da B'nin noktası. Evet, evet tercüme et. Haraca çıktı. Şeyhul Medine'de. Harekeleme doğru. Şeyhul medineti. Yaşlı şehir, eski şehir mi? Yaşlı şehir. <gülüyor> ha, bak şimdi. Karaca fiilimiz Çık. çıktı. Şeyhul medinetil kebirati dediğimizde sıfat en sona gelmiş. Bu sıfat. Neyin sıfatı? Şeyhin sıfatı olabilir mi? Evet. Evet. Herkes olmaz. Şuradaki müenneslik taası bir kere şeyhin sıfatı olmasını engelliyor. Şeyh erkek. Zaten harekeyi de sen verirken yazmışım bak. Medinetil Kebirati. El Medinetil Kebirati. <gülüyor> Şu kısmımız. Mudaf, Mudafun iley Yani şeyhu kelmesi Mudaf. El Medineti Mudafun İleyh olduğu için harekesi esre. El Kebirat'ın harekesi de. Medine kelimesinin sıfatı olduğu için buna uydu. Sıfat mevsuf. Harekesi bu yüzden böyle oldu. Sonra, min harfi cer. Beyt kelimesini esra yaptı. Min beytil, beytil mer eti. Burası da mudaf mudafın değil. Sonra yine sıfat gelmiş. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi sıfata bakıyoruz. Dişilik taası var. Bu dişilik taası beytin olamaz. Tercüme ederken düşünüyoruz şimdi. Bu dişilik taası beytin olamaz. Çünkü beyt erkek. Minden dolayı belki kafa birdi ama beyt erkek olduğu için cemile de dişi bir sıfatı olduğu için beytin sıfatı değil. Demek ki bu kadının sıfatı. El mer etul cemiletu. Sıfat mevsufumuz bu. Beyt kelimeti mudaf. Harfi cerden etkilenmiş. Mudafın hareketi esri olmuş. Beytul mer etil cemileti. Min olmasa Beytul Mer'eti Cemileti yani güzel kadının evet. evi. Min Beytil Mer'eti Cemileti güzel kadının evet. evinden. Evet. Şimdi cümleyi tekrar baştan Allahca aldığımızda haraca şeyhul medinetil kebireti yani film cümlesinde failimiz başa getiriyoruz. Şeyhul medinetil kebireti. Kebire de dedi ki sıfatı. Büyük şehrin yaşlısı. Çıktı. çıktı. Büyük şehrin yaşlısı güzel kadının evinden çıktı. <gülüyor> ha, sevgili. He sevgili. Bir baştan bir sonda. <gülüyor> Burada hiçbir şey yok. <gülüyor> Sadece oradan görüp görebilirim. Burada da yine fiil cümlesi. Ya. Niye İbni oldu? Şey manayı bularken Niye oldu şimdi? Yani hangi amilden etkilendi de İbn'e yani oldu. Şu adamın oğlu diyeceğim ya. He. Yani bir şeyden etkilenmedi de İbn Nurajülit. <gülüyor> Sen de mi etkilendin. Ne yani hiçbir şeyden etkilenmedi dedim. Sonra. Yani diyeyim. burada İbnu fail. Evet. O yüzden failin hareketi amil etkilemedi sürece ötredir. İbn Nurajülit. İla deme. Evet. İla. Bu neymişim? Bir de Cen... Cennete mi? He <gülüyor> <gülüyor> Cenn... ha Cen... Me... Cennet... Ha, cennetilmiş. Şimdi bunlar etkilenir. Evet. Cennetil... Me... Ne... Li... Ha. Bu bunlar etkilenirse bu da etkilenir. Meliçil... Yanlış düşünün ama hareket doğru. Tabi ben Tabi bir şey yapıyorum ya yine de Tabi bir çözüm görüyorum Azime Azime Til yev, yev Yev Mi. Ye Şöyle yapalım Yev Yevme Bu zaman zarfı evet. onun hareketi sabit stabil gitti. evet gitti kim gitti adamın oğlu adamın oğlu gitti nereye İla, cennete, merke, o kralın bahçesine, evet. kralın bahçesine. azime ha. kimin sıfatı o nedir, büyük büyük, mü büyük kralın bahçesine cennet Ha, dişi bak dişi şey belli değil ama belli ha. dişi dişi dişi o zaman cennetim bu olur Bugünün olur büyük bahçenin şey. kralın büyük bahçesine kralın büyük bahçesine ne zaman gitti bugün bugün gitti evet vehebe fiil cümlemizin fiili ibnu raculi e, fail ötreli İbn-i Mudaf Mudaf'ın olduğu için Raculi Esreli İlâ harf Cer olduğu için Cennet kelimesi Esreli Bu bundan dolayı etkilendiğinden değil Şu Mudaf Mudaf'ın İleyhi olduğu için Yani El-Melik kelimesi Burada Mudaf'ın İleyhi olduğu için Esreli Bundan etkilendiği için değil Yani Cennetul Meliki Kralın Bahçesi ila Cennetil Meliki Kralın Bahçesi ne? Sonra bir sıfat geliyor. Sıfat dişi olduğu için kralla erkek bir kelime olduğu için burada bir karşılık yok. Doğrudan cennete gidiyor. Dişi bir isim olan cennete kralın büyük bahçesine, ihtişamlı bahçesine gitti. Adamın oğlu kralın bahçesine gitti. Büyük bahçesine gitti bugün. Bugün gitti. Yani e, şurası yine mudaf mudafun iley şu da şunun sıfatı. Sıfat mevsuf. İlyas. Üç. 3. oradan Tabii. Evet. Rasuli. Rasûli. Fî. Beytil. Beytil. Aşağı. Doğru. Beytil. Allah Allah. Yuharı dolu yer yok o yüzden. <gülüyor> evet, tercümesi. kitabı. E, kralın evinde idi. Mi? Evet, Sonra kitabı. Kralın evindeydi. Emin misin? Kralın kitabı. Evet. Henüz henüz güzel şu Doğru. Kane kitabı Rasul. Kitabur Rasule mudaf mudafun ile Kane fiilinin zaten Kane hem edat hem fiil olarak e, onu ötre yapar. Kendisinden sonra gelen ismi. Kitab-ı mudaf Mudaf-ı dedik. O yüzden Rasulü'nün harekesi esri oldu. Fi harfi cer olduğu için beyt kelimesinin harekesi esri oldu. Fi beytil meliki, el meliki de Mudaf-ı oldu olduğu için harekesi esri oldu. Ee, Rasulü'nün kitabı Kitab-ı Rasulü, kitabı kralı idi. Selahattin Bu da yine fiil cümlesi, genelde fiil, hepsi fiil cümlesi. Örneklerindeki hepsi fiil cümlesi. Vece'yi de. Vece de bulmak. Vece de. Evet. Ke. niye şeyhul kebiri dedi mudaf mudaf elif değil bu sıfat mevsuf he hazır el kebiru sıfat mer Şimdi bak, cümlemiz e, burada fiil cümlesi. Vecede fiil. Bu fiilin faili kim? Şeyhul kebiru. Yani sıfat mevsuf olan bir kelime. Büyük şeyh. Büyük şeyh bulmuş. <gülüyor> Bulan o, fail o. O yüzden harekeler ötre. E, e, sıfat mevsuf olduğu için, dört şeyde uyumlu olacağı için, erkeklik, dişilikte, sayıda, elif, teminlerde, bunlar da uyuyor. Bu kitap bulmuş. Bir kitap bulmuş. Kitap bulunan şey. Yani mef'ul. Yani bu fiilin, recede, bulma fiilinin mef'ulü. O zaman, harekemiz ne olacak? mi <gülüyor> olacak? Mef'ul yani etkilenmiş Aleykümselam hocam. Kitabe. Kitabe. Yani mef'ulün harekesi üstün olur demiştik ya. Yani fiil fiilin kendi harekesi olur. Failin harekesi amilden etkilenmediği sürece ötredir. O yüzden ötre. Ama kitap burada mef'ul. Yani bulunan şey, bulunan nesne. Nesnemiz bu. O yüzden harekemiz üstün oldu kitabe şimdi geri kalanı şunları anlamadım velet evet. Veledi doğru. Bak şu kısım mudaf mudafım değil. Yani aslında kitabul veledi ya bu etkilendi kitabe oldu. Kitabel veledi oldu. Bu aynen kalıyor. Önemli olan şimdi bu sıfat veledin mi kitabın mı? İkisini de tercih edebilirsin. Küçük olduğu için küçük olduğu için niye çocuğa? Kitap da küçük olabilir yani burada, burada tamamen tercih meselesi yani onu da seçsen olur onu da seçsen olur eğer sagir sıfatını yani küçük sıfatını kitaba verirsen kitabel veledis sagira dersin eğer çocuğa verirsen kitabel veledis sagiri dersin İkisinden birini yapabilirsin. Burada bir sorun yok. Evet. Tercümeyi yap şimdi. Bulmak. Hersten vurmaya başladık. <gülüyor> Şurada dur. <gülüyor> Bak ilk önce failimiz. C2. Bulan, yani Tabii. bulma işini gerçekleştiren Şeyh'ül Kebir. Büyük şeyh buldu. Neyi buldu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kitap. Çocuğun kitabını buldu. Küçük çocuğun kitabını. Ben bu şekilde hareket etmişim. Küçük çocuğun kitabını buldu. Nerede buldu? Filbeyti. Büyük şeyh küçük çocuğun kitabını evde buldu. Eğer şunu şöyle yaparsak, Kitabel ve Veledis Sagıra dersek nasıl tercüme etmemiz gerekirdi o zaman? Kitabel ve Veledis Sagıra dedik. Şey, büyük şey, büyük şey, çocuğun, çocuğun küçük, küçük kitabını. Çocuğun küçük kitabını evde buldu. Evet. 5 Şimdi bu cümlemizde kane ismini ref haberini nasip eder. yani innenin tam tersi. Burada haberimiz Muhammed. Kane yani olduğu için mi denildi hocam Evet yani kane'nin haberi olduğu için. Kane'nin ismi isim. İsmi İbnul Râjul. Yani şu komple ismi bu. İsmu ibni'r raculil mü'mini zincirleme isim sıfat tamlamaz. Yani el mü'mini raculün sıfatı. İbninin olabilir mi? olabilir hocam. O zaman nasıl olur? Adamın mümin oğlunun ismi Muhammed'idir. Yani bu şekilde de olabilir. İsmu ibni'r raculi <gülüşmeler> bak bu zincirleme isim tamlamaz. İsmu ibni bu yüzden harekemiz esri oldu. Sonra ibn hem mudafın ile hem mudaf olduğu için raculinin harekesini esre yaptı. El-Mü'mini burada sıfat. El-Mü'mini oğla versek bile yine mü'min harekesi esri olacak. Neden? Çünkü ibn de zaten mudafın ile aynı zamanda harekesi esri. O yüzden bu hareke her türlü esri oluyor ta ki e, bu mümin sıfatı isme dönmedikçe yani ismin sıfatı olabilir miydi? Hangi, mi? mümin sıfatı şu isim kelimesinin sıfatı olabilir miydi? Nasıl olabilir. olabilir nasıl olur? biraz işte bizi zorlar mana verirken adamın oğlunun mümin ismi, adamın oğlunun mümin ismi. Yani burada uymayacak, mane olarak uymayacak ama isim yerine başka bir şey olsaydı belki uyardı. Burada yani uyabilir, yani mantık olarak uyabilir. Ta ki ismin yerine başka bir şey olsaydı. Muhammed'in de bunun haberi. O yüzden Kânen'in haberi olduğu için üstünlü oldu. Adamın, mümin adamın oğlunun ismi veya adamın mümin oğlunun ismi Muhammed idi. Tavşi olması gerekmiyor Ne? Mümin adamın oğlunun ismiydi. ismiydi Muhammed bu şekilde mi döndürmek evet. gerekiyor? Çünkü şu idinin şuna gelmesi gerekiyor evet. Ondan sonraki Muhammed idi ismi. Yani. i̇smi Muhammed idi. İsmi Muhammed idi. Yok yani. Mümin adamın oğlunun ismiydi Muhammed. Yani. Bu şekilde olmaz gerekiyor mu? Yani o devrik oluyor. Yani o yüzden Türk Türkçe'de. Şey evet. Ama Türkçe... Muhammed'in işi olsaydı Muhammed'in olsaydı hocam olacaktı. Belirtmişler de niye belirtmişler anlaşılıyor mu? Hani onu şey belirtmek olsa, zorundalar. İsim olsa, şey olsa. Yani bunu belirtmek zorundalar evet. şey bozuk olur. Çikanenin haberi çünkü bu. Haber de müpteda olsaydı nasıl? Bir... Müpteda olsaydı e, bu cümleye uymazdı. Çünkü burada isim sorulanıyor. Yani şu kelime tamamen şeyi karıştırıyor. Yani isim kelimesi. Başka türlü olabilirdi. İsmail abi. Altı. <gülüyor> <6. gülüyor> 국민in argaf risks sebebinizi Evet. Oğuz. Hata nerede? Hocam illa hata. Nerelerde daha doğrusu? Hocam yapabilir miyim? Meliki. Tamam onu düzelt. Tamam onu şey, şey şundan, <gülüyor> bundan etkilenmiş. Düzelt. i̇bn Nur i̇bn Nur. Melik'i var mı hata? Özür Şu <gülüyor> kralı evin kralı bu şey yapabilir ya. Neyse, İsmail abi manayı biber. Bana, Hocam... E, Mana mı olur Şimdi bu haber cümlesi. Dâhale... Fiil Yoksa, cümlesi. Yani Fii cümlesi. Dâhale raculü. Evet. Adam girdi. Evet. Fi beyti. Beyt eve girdi. İbnül Melike. Yani bu ki kralı noğlu. Şimdi bak. Kral noğlu oluyor işte. Şu İbnu'yu ötreli hareket ettiğin zaman bu bu fiilin ikinci bir faili oluyor. Kralın Şimdi bizim cümlemiz yani tek hata burada hareket elde. Dakhala raculü. Yani racul bu fiilin faili olduğu için ötreli. Yani adam girdi. Nereye girdi? Fi beyti bak Parpurase komple. Zincirleme isim tanılamaz. Beyti İbn-i'l-Melik Yani şu beyt kelimesi mudaf. Mudaf ama fi'den e, harfi cer olduğu için etkilenerek ne yaptı? Harekesi esre oldu. Fi beyti oldu. Fi beyti i̇bn kelimesi Aynı zamanda mudaf'ın ileyh olduğu için harekesi esre oluyor. Aynı zamanda bu melik kelimesinde mudaf'ı Fi beyti İbn-i'l-Melik olacak. O zaman tercümemiz de şu şekilde olur. Adam yani adam malum adam İbnir Meliki, kralın oğlunun evinde. Bu harfi cerler birbirinin yerine geçer bazen. Kralın oğlunun evine, evine girdi. girdi. Evet, kral adam kralın oğlunun evine girdi. Burada yaptığımız için de burada hareke hatası yaptık. Tabi, İbnu İbnu yanlış eee onu o... almaz hem mudaf hem mudafın meyhul olduğu için yani İbnu kelmesi hem mudaf alır alır, <gülüyor> alır. <gülüyor> ali yedi yerdi <gülüyor> takharar da raculu ali <gülüyor> he 2 Evet. Gitti. İlâ harfici. İlâ beytil mer'eti beytil mer'etil mu'mineti mu'mineti el leylete de zarf. Yani şimdi beyt el mer'eti mü'mineti mü'min kadın sıfat mevsuf. Mümin kadının evi. Evet. Şu mudaf, şu mudafun ileyh, mudafun ileyh aynı zamanda kendi içinde sıfat mevsuf. Güzel. Zeheb'e gitti, ilah harf-i olduğu için şunu yapıyor. Bu da mudafun ileyh olduğu için zaten kendi içinde böyle oluyor. Evet. Fail yok. Gitti. Fail yani ölçü amaç. olmaz gerekmiyor mu İsmail Hanım? Amaç mudaf, mudafun ileyh gerekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Fail nerede? Fail hocam, şeyde. Doktor 1. Yani Türkçe'de yani gizli zamir denilir ya O O gizli zamir Burada yani birebir karşını verdiğimiz zaman iman etmiş mümine kadının evine bu gece gitti Kim gitti? O gitti Yani gizli zamir var burada Yani fail gizli Gizli zamirimiz gizli fail O yani Sıra sende Eti Elmer etil mümineti. Yani burası sıfat mevsuf. Tamam. Esre ne Esre işte hani? mer -e kelimesine dört şeyde uyum sağlamak zorunda ya. Esre de uyacak. İdadan mı etkileniyor? Hayır. Bu mudafun iley olduğu için ila olmasa bile esre olmak zorunda. Beytul mereti. Beytul mereti. Evet. Evet orada fail meçhul fail meçhul. Fail meçhul. Veceden nabiyü şecaraten. mı? Sen ne mi san? Ben karıştırdım ya. Şecerate. Ailesi bismillah. Şecere. <gülüyor> Sen Ona ne diyorlar seçereye? Türkçede? Oradan mi? Şecere de diyorlar. Aslı şeceredir yani. Ağaç. Foya ağacı. Seçere diye O kanat geçmiş. Meşru geçmiş. Şecere ağaç, ağaç. ağaç. Ha, <gülüyor> diye. Çabuk, çabuk. Dersi bitirelim. Saat bir, bir saatten ya, fazla bir olmuş. Dur, tamam. <gülüyor> İyi tamam, dur bitir. <gülüyor> <tamam. gülüyor> <gülüyor> Aleyküm selam ramazan. Min kaleksin mi mi evet fiil cümlesi ne deniyor bu fiilde vece de buldu bulmak kim buldu nebi nebi buldu Ennebiyyü, failimiz ennebi kelimesi. Mudaf mudafun ye gibi bir durum veya sıfat mensuf gibi bir durum yok bu kelimede. Nebi, yani peygamber buldu. Ne buldu? Nesne. Nesne arayacağız. Yani e, mef'ul. Şecereten, cemileten. Güzel ağaç. Güzel Bir ağaç. Güzel bir ağaç. Güzel bir, güzel bir ağaç. Güzel bir ağaç. Yani bu vecede fiilinin mef'ulü olduğu için Şecara kelimesi Harekesi üstünlü oldu Yani o onu nasip etti Bir ağaç buldu Bu ağacın sıfatı var Sıfat mesuf Şecara mef'ul olduğu için Üstünlendi Dört şeyde de bu buna uyacağı için Eliflamı yok Eliflamsız bir sıfat veriyoruz e, Nekre Esre harekesi üstünse Bunda harekesi üstün oluyor dişi olduğu için dişi, tekil olduğu için tekil. Dört şeyde uyum sağladı. Şeceraten, cemilaten. Yani güzel bir ağaç buldu. Sonra başka bir sıfat daha geliyor. Karibeten min minelayni. Karibatun da olur değil mi? Yani Karibetun e, işte burada sıfat olarak geldiğinde zincirleme sıfat tamlamaz. Tabi. Nebi'ye döner Yakınlığı... ve dişi olarak geldiğinden uyum sallamaz. Burada Şecara'nın sıfatı ee, karşılığı Türkçesi evet, şey <gülüyor> <gülüyor> Peygamber, Peygamber Nebi bu güzel bir ağaç güzel bir ağaç buldu minel ain. Ayn Pınar Pınardan yakın. Pınara, yakın. Pınardan. Pınar'a yakın Pınar'ın yakınında Pınarın yakınında güzel bir ağaç buldu. Pınar'a yakın güzel bir ağaç buldu ya. <gülüyor> güzel ağacın yakınında. Yok, Pınar'a yakın. <gülüyor> Karibetten mineralini ee, Pınar'a yakın. <gülüyor> min harfi cer, el ayn kelimesi Pınar demek. Onu ezledi. Min ya. Yani. Evet. Min, Mineral ayin diye gidiyor. Min Mineral, evet. Mineral evet. Karibet'in şecerenin sıfat. Karibeten. Karibeten minelayni diyoruz o yüzden. Yani yakın olan şey ağaç. Yakın güzel bir ağaç. Pınar'a yakın güzel bir ağaç buldu. Evet. Bu dersi tamamlamak gerekirse sıfat tamamlaması. Arapça'da sıfatlar daima... Şu özellikler bakımından dört şeyde mevsufa, sıfat alana uyumlu olması gerekir. Yani sıfat mevsuf hakkında daha önce tekrar ettiğimiz kaide bu. Harekede, yani sıfat ile mevsuf dört şeyde birbirine olacak. Birincisi hareke, ötre ise ötreli, esre ise esreli, üstünse üstünlü olacak. Marifelik, nekrelik de birbirine uyacak. Mesela şecereten, cemilaten kelimesinde olduğu gibi. Şecere dişi bir kelime, erkeklik dişilikte de uyuyacak. Tekil, sıfatı da tekil, <gülüyor> dişi tekil, ee, ikisinde de el yok, ikisi de nekre, sıfatı da o yüzden nekre. Harekesi üstünse, burada meful olduğu için üstün geldi, sıfatı da mecburen, ona tabi olarak üstün geliyor. Sıfatların isim cümlesinde kullanılmasında, isim cümlesinde sıfatlar haber olarak geldiği zaman, mesela bakın, şu karibe kelimesi haber olarak gelmiş. Ama sıfat aslında karib yakın, karibe yakınlık. Bu sıfat e, haber olarak geldiği zaman cinsiyet ve sayıda mübdedaya, özneye tabi olmak zorundadır. Fakat bu isim cümlesi değil, ha, e, fiil cümlesi buradaki. Haber, harekete ve elif lahmda mübdedaya tabi olmaz. Arapçada isim tamlamasının ilk elemanına yani tamlananına mudaf, tamlayanına mudafun ileyh denir. Mudaf yani tamlanan kesinlikle eliflam almaz fakat almış kabul edilir. Burada mudafımız ne? Burada mudaf var mı bu cümlede? Burada yok. Bir üstteye bakalım. Beyt. Mesela ilk mudafımız beyt. Ondan sonra elmer'e. Rahim, mudafın iley e, beyt kelimesi elif almamış. Elif almaz bir zaman fakat almış kabul edilir. Almış kabul edilmesi burada tenvin almamasıyla ortaya çıkıyor. Mudaf kesinlikle tenvin harekeli, Çift harekeli olmaz aynı şey. Mudafun iley tamlayan burada elmer eti kelimesi. Beytul mereti de elmevet kelimesi Mudafın iley Daima esreli olmak zorundadır. Bakın hareketimiz esre. Şu da sıfat mevsuf. Elmer etül müminatü sıfat mevsuf. Dört şeyde birbirine uyumlu olacağı için o esreye düştüğünden bu da mecburen esre hareketine aldı. Mudafın ile çoğunlukla elif alır. Yani elmer ekelmesinde olduğu gibi. Ama bazen almaz. Alıştırmalarda çözerken gördüğümüz gibi. Mesela özel isimlerle olduğu gibi. Ee, neydi İbni Muhammed'in mi demiştik Muhammed'in oğlu evet. mesela Muhammed kelimesi özel isim olduğu için burada elif lahm almamıştır ama çoğunlukla elif lahm alır evet Allah izin verirse bir sonraki ders e, dördüncü ders isimlerin ikili tesniye yapılması bu da zorlu bir ders dikkatli çalışmayı gerektiriyor eğer bugünkü ders anlaşıldıysa dördüncü derse geçebilirsiniz gelip çalıştın ama hocam bir adamın oğlu diye gelirdi mi? Ee, olabilir. Ama çoğunlukla böyle. Bir adamın oğlu. Yani ben gördüm bu şeyi de. Yani bu tip cümleleri gördüm. Yani zaten belirli. Vallahi yani. belirsizlik katmak ne yani? Bir adamın oğlu veya bir adamın kitabı. Yani tamamen şey yapıyor. Yani yine belirsizlik katıyor sıfatla belirlenecek bir şeyi belirsizlik katılmış olsun. Çok... Bak mesela el kitabı raculin desem el kitabı bak elif veriyorum. El kitabı raculin. Bunu nekre yaptım. Kitabu raculin dedim. Şimdi bu eliflam almadığı halde eliflamlıymış gibi kabul ediliyor kitap kelimesi. Ama racül kelimesi elflama anlamış. Kitabı raculin. Bir adamın kitabı. kitab raculi. kitab raculi dersek? Belli. Adamın kitabı. Adamın kitabı. Ama ben kitabı raculin diyorum mesela. Bir adamın kitabı. Yani böyle bir şey var. Subhanekallâhümme bihamdik ve eşvedelne ilahe illan tevatekele ve estağfurullah ve tuğbu